Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala rasulillah Kardeşlerim bugün 18 Şubat 2017 Cumartesi Bugünkü dersimizin konusu Hayırlı selefimizde Allah korkusu nasıldı yani selef salihin dediğimiz kimselerde Allah korkusu nasıldı? Ve onların hayat hikayelerinden bazı kesitler bugün inşallah anlatacağım size. İlk önce Allah korkusu nedir? Yani Kur'an'dan, sünnetten alınmış. Selef-i Salihin'in hayatlarına adapte ettikleri Allah korkusu nedir? İlkten onu görelim. İnsanın Allah katındaki durumu, ölüm ve ölümden sonraki hayatı, uhrevi sorumluluğu, cehennem azabı gibi hususlarla ilgili <gülüyor> ayet ve hadisler, ilk dönemlerden itibaren yani sahabe, tabiun, Etba'ut tabiinden itibaren özellikle dini hassasiyeti gelişmiş Müslümanlar üzerinde derin etkiler bırakmıştır. Yani herkes aynı şekilde imanı kuvvetli değil. Herkesin ameli de aynı şekilde değil. Herkesin düşüncesi de kamil değil. Evet, sahabe-i kiram Rıdvanullahi Teala Aleyhim Ecma'in Haziratı arasında Ebu Derda, Ebu Zeril Gıfari, Abdullah bin Mesud, Ebu Musa Huzeyfe Hüzeyfetül Yemani gibi sahabeler. Ondan sonra tabiun arasında da hasan Basri Rahimahullah olmak üzere Amir bin Abdullah, Herim bin Hayyan, Uveysül Karni gibi tabiunun İleri gelenleri hayatlarını Allah korkusuyla ahiret kaygısının ruhlarında meydana getirdiği derin tesirlerle şekillendirmeye çalışmışlar hayatlarını. Yani nasıl inanılması gerekiyorsa adamlar gerçekten o şekilde inanmış, iman etmişler ve hayatlarına tatbik etmişler. Biz de şimdi Allah'tan korkuyoruz diyoruz ama, bakalım onların Allah korkusuyla bizim Allah korkumuz arasında fark var mı? Onlar bir hakkın Allah korkusunu hayatlarında yaşamışlar. Bizim Allah korkusu dillerimizde. Allah Azze ve Celle o hayırlı insanlara benzememizi bize nasip etsin. Amin. Bilhassa Hasan Basri ve zamanla onun etrafında toplanan abidler ve zahitler ibadete kendilerini vermiş, zühd hususunda terakki etmiş olan kimseler korku ve hüzün halini dini hayatlarının temel belirleyicisi olarak algılamışlardır. Her meselede Allah hazza ve celle'nin korkusu onlar için ne yapmış? Birincilik durumunu elde etmiş. Yani ne mesele olursa olsun Allah korkusunu, kavfullahı ne yapmışlar? Ön planda tutmuşlar. Evet. Abdullah bin Mesud radıyallahu anhu Kur'an ehlinin <gülüyor> Kur'an ehline demek yani Kur'an'ı okuyanlar, Kur'an'ı ezberleyenler, Kur'an'ı tedebbür edenler, Kur'an'la haşır neşir olan kimseler. Kur'an'ı hayatlarına düstur edinmiş olan kimseler. Bunların hüzünlü olması ve Kur'an'ı okuyup, anlayıp, tedebbür edip, hayatına tatbik ederek gerektiği zaman gözyaşı dökmesi gerektiğini söylemiştir. Bunu söyleyen kim? Hasanul Basri. Nereden biliyoruz biz bunu? Ebu Nuaym rahimahullah, hilyesinde bunu ne yapmış? Birinci ciltte 130. sayfada zikretmiş, kaydetmiş. Evet. Bu meselede ki sahabenin ve tabiunun ondan sonra gelen mübarek ve muhterem Kimselerin bu mesele hususunda şimdi söylediklerini ve uyguladıklarını ne yapacağız göreceğiz. Ebu Zer'il Anhu şöyle söylüyor. Allah Azze ve Celle'nin haklarını yerine getirme yolundaki çabalarım etrafımdaki dost. Buna dikkat edin kardeşler çok önemli bir söz Allah Azza ve Celle'nin haklarını yerine getirme yolundaki çabalarım etrafımdaki dost. Hesap gününden duyduğum korku da bedenimde et bırakmadı diyor. Allah Allah. Kulil haq ve lev alâ nefsik. Doğruyu söyle aleyhine de olsa. Ben devamlı şekilde ne yaptım? Allah'ın hakkını Celle ve ala en önde tuttum. Allah'ın dinini savundum ama dostlarım bundan bocundular, benden ayrıldılar. Ayrılırlarsa ayrılma, ayrılsınlar, benim için o kadar önemli değil diyor. Kim söylüyor? Ebu Zerl-Ghifari. Ebu Zerl-Ghifari'nin radıyallahu anhu, sahabe-i kiram arasında zühd ve takvada çok özel yeri var. Ne buyuruyor Resulullah aleyhissalatü vesselam? Yalnız diyor yaşar. Yalnız diyor yürür. Yalnız da diyor ne yapar? Haşrolunur. Allah'ın Azze ve Celle'nin dilediği zamanda. Hesap gününden duyduğum korku bedenimde et bırakmadı. Ne demek? Bütün nimetlerden sorulacaksınız. Ayet-i Kerim'in gereğince istediğimi diyor yiyemedim, istediğimi içemedim. Onun için et bağlamadı vücudum. En zayıf sahabelerden bir tanesiymiş. Ebu Zerl-Gıfer radıyallahu teala anhum ecma'in. <gülüyor> Ebu Musa el Şari radıyallahu Anhu vali olarak gittiği Basra'da halka yaptığı bir konuşmada <gülüyor> şöyle söylüyor. Üzücü sıkıntılardan ve ayak sesleri duyulan fitneden başka dünyadan ne beklenebilir? Yani dünya belalar yurdudur. Diyor ve ahiret azabından bahsederek Müslümanlardan kötü hallerine istiğfar edip ağlamalarını istiyor. Yani Dünya gerçekten gelip geçici. Ama insanlar yani biz şu gelip geçici dünyamız için ne yapıyoruz? Ebedi alemimizi helake sevk ediyoruz. Alamadık, yiyemedik, çalamadık. Hani Haram helal ver Allah'ım, asi kulun yer Allah'ım. Sübhanallah. Allah'a yemin olsun dünyanın en zenginleri dahi ölünce hiçbir şey götürmediler yanlarında hiçbir şey götürmediler ancak dünyada yapmadıkları ibadetleri taatları işlemedikleri hayırların bunların sorgusuyla sualiyle ve işleyebilir olduğu halde işlemedikleri hayırların sorgusuyla sualiyle hem kötülükten sorulacaklar hem de işlemedikleri hayırlardan sorulacak dünya el dünya cifetün ve talibu ha kilabun dünya diyor birleştir onun talipliler de diyor köpeklerdir subhanallah yine Ebu Nu'aym rahimahullah hilyesinde bu meseleyi bahsediyor tabi bunları böyle söylüyorlar da kafalarından uydurmuyorlar neye dayanarak bu sözleri sarf ediyorlar bunu da İmam Bukhari'nin rahimahullah sahihinde Ebu Zeril Gıfer radıyallahu anhü'den naklettiği bir hadis var. Hadis hepiniz biliyorsunuz. Metnini Arapçasını okumayacağım çünkü vakit edecek, geçecek. Resulullah buyuruyor Aleyhissalatu vesselam Allah'a yemin olsun eğer siz benim bildiğimi bilmiş olsaydınız az güler çok ağlardınız. Yataklarda kadınlarla telezzüz etmezdiniz. Yani eşlerinizle oynaşmazdınız. Yollara, çöllere dökülür. Allah Azze ve Celle'den belanızı, başınızdaki belaları defetmeniz için Allah Subhanahu ve Teala'ya yalvarıp yakarır durumda olurdunuz. Bu hadise bağlıyor bu mübarek insanlar söyledikleri sözleri Evet, böylece cehennemden korkup gözyaşı dökmek kulluğun ve zühdün alameti olarak görülüyordu neden gözyaşı döküyor ya ibadetleri taatları bir hakkın yerine getiremiyoruz diye yahut da yaptığımız ibadet ve taatlar acaba kabul oluyor mu olmuyor mu bunun korkusuyla adam ağlıyordu ama biz şimdi ne yapıyoruz Namazı bile kılmayıp, kılmayıp, kılmayıp en son vaktin içinde hemen haşlayı veriyoruz Dedikodu bizde, yalan bizde, gıybet bizde, her türlü melanet bizde. Ama Allah Azze ve Celle'den de Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'la beraber cennette bizi haşretsin, isteği de bizde. Bir bakalım onların yaşantılarına, hayatlarına, bir de dönüp kendi yaşantımıza, hayatımıza, yaptıklarımıza, uyguladıklarımıza bakalım. Allah Azze ve Celle yaptığımız her türlü günaha karşı tevbe etmeyi bize nasip etsin. Onlara benzemeyi nasip etsin. Evet. Herim bin Hayyan rahimahullah dehşetli kıyametten korkuyorum deyip devamlı şekilde bu sözü söyleyip sızlanıp duruyordu. Amir bin Kays'ın zühtü de Cehennem ateşinden korkmakla başlıyordu. Yarın cehennem ateşi var. Ben bunu yaparsam, yani günahları işlersem, cehennemle karşı karşıya gelirim. Şu ibadeti, taatı yapmazsam yahut da yaparken tesahül eden bir durum arzettirirsem, Allah Azze ve Celle beni ne yapar? Azabıyla karşı karşıya getirir deyip de, Devamlı şekilde bu meseleyi Sübhaneke gibi okuyup hem kendisine hatırlatıyordu hem de çevresindeki insanlara. Ta ki insanlar ne yapsınlar? Ayaklarını denk alsınlar. Kendi de tabi ayaklarını denk alıyordu. Şimdi biz anlatıyoruz. Var mı kulağına giren? Vallahi bizim kulağımıza girmiyor. Girmiyor. Neden? Gerçekten biz bunları hayatımıza tatbik ederek size anlatmıyoruz. Edebiyatımız kuvvetli maşallah. Kelimeler ağzımızdan ne çıkıyor? Boncuk gibi çıkıyor. Ama hayata tatbik etmeye başladığımızda hepimiz sınıfta kalıyoruz. Söyleyen de dinleyen de. Etemurûnen nâse bil birr <gülüyor> ve tensavne enfusukum وَاَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابِ اَفَلَا تَعْقِلُونَ Allah buyuruyor. Sübhanallah. اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ Siz insanlara birle, takvayla, hayırla, iyilikle mi emrediyorsunuz? وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ Kendi nefislerinizi unutuyorsunuz. İnsanlara şöyle yapın, böyle yapın, şöyle davranın, böyle davranın diyorsunuz ama kendiniz uygulamıyorsunuz etemiruna ennes bilbir ve kendi nefislerinizi unutuyorsunuz. Ve entum hem de böyle olduğunu kitaptan da ne yapıyorsunuz okuyorsunuz elinizde deliller var. Bu şekilde davranmanın sahtekarlık olduğunu, münafıklık olduğunu biliyorsunuz. E fela akletmiyor musunuz ki bu yaptığınız iş yarın başımıza musibet bela getirecek. Allah Azze ve Celle söylediklerimizle amel etmeyi Dinlediklerimizle amel etmeyi bize nasip etsin Subhanallah. Evet Cahiz diye bir şair var O da El Bukala ismindeki kitabında Şöyle diyor bu dönemde abidlerin en önemli tekarrüb yolu, yani Allah Azze ve Celle'ye yaklaşma ve yakınlaşma yolu ve onların merhamet dileme vasıtası Allah'ın Celle Şanuhu azabından korkarak ağlamaktı. Vallahi bizi beş kişi dövmeli ki ağlatabilsin. Hangimiz Allah için ağlıyoruz? Var mı öyle bir babayiğit aramızda? Allah Azze ve Celle zikredildiğinde, Allah'ın cehennemi anıldığında, onun korkusuyla ağlasın, cennetin nimetleri anıldığında, zikredildiğinde, ona acaba ulaşamam yaptığım işlerle deyip, bunun iştiyakıyla ağlasın. Var mı öyle babayı? Aleyküm selamun. Tabi bunu söylerken de yine ne yapıyor? Hani Peygamber aleyhissalatü vesselamın benim bildiklerimi bilseydiniz az güler çok ağlardınız hadisine bunu ne yapıyor? Bağlıyor. Şimdi Allah hakkı için biz ağlıyor muyuz yoksa çok mu gülüyoruz? Az ağlayıp çok mu gülüyor? Yani her şey sanki tersine dönmüş anlayış ve algılama durumumuz her şeyde tersine dönmüş. Her sohbetimizde kahkahayla gülüyoruz. Halbuki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ömründe bir iki defa gülmüş. Hep hüzünlüymüş Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. İşte görüyoruz yani sahabe ve tabiunu bizden önce yaşayan hayırların durumlarını. Hazreti Ömer radıyallahu anhu bir gençler topluluğu görüyor. Hepsi gülüyorlar, şakalaşıyorlar, oynuyorlar. Ey diyor gençler. Gençler bakıyorlar. Böyle diyor gülüyorsunuz. Cennetle mi diyor müjdelendiniz de diyor gülüyorsunuz, seviniyorsunuz. Cehennemden azad olduğunuzda da onun için mi sevinip gülüyorsunuz? Ve bu olayı bize nakleden... Şahıs şöyle söylüyor. Allah'a diyor yemin olsun o diyor gençler ondan sonra diyor hiç gülmediler. Ama bunu onlara söyleyen Ömer'di. Ömer de boş yere konuşan birisi değil, boş yere gülen birisi değil. Vaktini, hayatını ile geçiren kişi değil. Bizim yaptığımız aşılar neye tutmuyor? Eğer aşıyı, aşı çubuğunu alır da aniden aşılarsan anaca tutar. Ama biz ne yapıyoruz? Alıyoruz, elimizde gezdiriyoruz. 40 gün suyu kaçıyor. Aşı yapacak olduğumuz nesnenin suyu kaçıyor. Sonra aşı yapıyoruz ve zamansız aşı yapıyoruz. Aşı yaparken de ne değiliz mütehassıs değiliz. Onun için ondan sonra bekliyoruz ki 15-20 gün sonra aşı patlasın. Bizim meyva vermeyen ağacımız meyva verir duruma gelsin. Kardeşim sen aşı yaparken aşının meselesine riayet etmedin ki aşın senin tutsun. Sen inanarak söylemedin. Yahut da söylediklerini bir hakkın uygulamadın. Ondan sonra karşıdaki adama da ne yapmadı? Tesir etmedi. Kabahat kimsede değil. Kabahat bizde. Evet Ebu Talib el-Mekki esasen Allah Azze ve Celle'ye inanan her insanın ondan korktuğunu fakat bu korkunun derecesinin Allah'a Celle Şanuhu yakınlık derecesine göre değiştiğini söyler. Herkes Allah'tan korkuyor. Var mı ben Allah'tan korkmuyorum deyip de ortaya çıkan birisi var mı? Yok. Ama korkunun dereceleri var. Bu da Kutul Kulup'ta birinci cilt 226 ve 227'de e, mukayyet olan bir söz. <gülüyor> Subhanallah. Evet. Abu Nasr As-Serrac Kur'an'daki korkunuz ayetinin insanların durumlarına kapasitelerine göre olduğunu iddia ediyor ve bu iddiasını da Kur'an'dan şu ayetlerde delillendiriyor. Allah Azze ve Celle korkun buyuruyor. Ama insanları üç gruba ayırmış İşte şu grupta olanlar Allah Azze ve Celle'den şöyle korkarlar, bu grupta olanlar böyle korkarlar deyip de insanları üç gruba ayırıyor. Bakalım bu gruplar nelermiş? Hangi gruba dahil olan kimseler Allah Azze ve Celle'den ne şekilde korkuyorlarmış? Âl-ü İmran suresi 175. ayeti kerimede Rabbimiz Celle ve Ala فَلَا ve وَخَافُونِ in kuntum مُؤْمِن۪ينَ buyuruyor. Yani onlardan değil Benden korkun eğer gerçekten müminlerseniz. Gerçekten müminlerseniz ancak benden korkun Allah buyur. Onlardan korkmayın. Çünkü onlar size ben dilemedikten sonra, ben izin vermedikten sonra hiçbir kötülük ne yapamazlar? Dokunduramazlar. Ancak zalimler kötülük dokundururlar. Allah Azze ve Celle onlara izin verir, günahlarda ilerlesinler, Allah'ın azabı onlara fazla olsun diye. Allah Azze ve Celle mazluma da ne yapar? İmtihan kapılarını açar, imtihanı kazanıp da cennetine gitsin diye. Evet, bu ayeti kerime gerçek irfan sahiplerine hitap eder. Gerçekten. İrfan sahibi olanlar sadece Allah'tan korkan kimselerdir diyor. Bakın bunlar birinci sınıf. Evet buna göre kaufın yani Allah Azze ve Celle'den korkmanın en yüksek derecesi doğrudan doğruya sadece Allah'tan korkmaktır. Bu birinci grup. Öğlen grup. İkinci gruba dahil olanlar vasat olan Müslümanlar. Vasat olan Müslümanlar. Waliman Hafe مَقَامَ رَبِّهِ Cenneten. Yani Rablerinin makamından korkan kişilere de iki cennet vardır Rabbimiz buyuruyor Azze ve Celle. Evet. Bu ayette işaret edilen خَوْف doğrudan Allah Azze ve Celle'den korkmaktan ziyade hesap vermekten korkma anlamı taşıdığı için derecesi birinciye göre biraz daha düşük. Adam ne yapıyor? Hesabı verebilir miyim, veremez miyim düşüncesi var burada. Önceki direktman Allah'tan korkuyordu. Burada hesabı verebilirim, veremez miyim korkusu var. Yani yine Allah korkusu ama bir derece daha düşük. Evet, Nur suresi <gülüyor> üçüncü grup, Nur suresi 37. ayetinde de Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. Bu da diyor, avam düzeyinde bulunanların korku anlayışına işaret ettiğini söylüyor. Abu Nasr al-Sarraj, rahimahullah. Bunu da ellum Lumada görebiliyoruz sayfa 89'da. Ya kafu ne yaman tetqalbuh feeh alqulubu walabusar. La hawla wa la quwwat illa billah. La hawla wa la quwwat illa billah. Onlar kalplerin ve gözlerin Allah bulak olduğu bir günden korkarlar. Hangi gün? Kıyamet günü. Yani Kıyamet günü gelip her gizlinin açığa çıkacağı günden korkarlar. Evet, bu ayette ise asıl korkulan şey ahiret dehşeti olduğu, Allah korkusu biraz daha geri planda kaldığı için hafın bu düzeyi alt mertebe olarak görülmüştür. Bu da Allah korkusu. Ama bak ne yapıyor? Allah korkusunu derecelere ne yapmış? Ayırmış. Ahirette insanlar ne yapacaklar? Çok büyük bir korkunun içinde olacaklar. Evet. İbn-i Celle Rahimahullah Allah'tan korkan kişiyi bütün mahlukatın kendisinden emin olduğu kimse olarak tanımlar. Bak ayet değil, hadis değil ama o kadar yerinde bir söz ki Allah'tan gerçek manada korkan kişi canlıların, cansızların, insanların, hayvanların kendisinden emin olduğu kişidir diyor. Hiçbir canlı yine yapmaz, incitmez. İnsanların haklarını yeme, zulmetmez. Boş yere ağaç kesmez. Ava gittiğinde o nasıl olsa 50 tane tavşan gördüm hepsini tık, tık tık tık tık vurmaz. Adam ne yapıyor? Nehirde av yapıyor. Allah bize hayır yazsın. Hiçbir şey bulamıyor. Dinamit patlatıyor. Nehirdeki balıkları alabilmek için. Yahut da adamın dinamidi yok benim gibi garibansa şişenin içine dolduruyor kireci, kireç patlatıyor. Bu sefer ne oluyor? Büyük balıklar, küçük balıklar, yavru balıklar, yumurtada olanlar helak olup ölüyorlar. Gerçek Müslüman bu şekilde ne yapmaz? Bir kıyımda bulunmaz hadi 10 santim 15 santim balığı yedin 2 santim olan var 1 santim olan var daha yumurtada olan var onlardan ne istedim onun da şeyi hazır cevabı hazır Bir e santimlik balık ölüyor onun öteki balık yiyecek şeytan hemen vahy ediyor böyle diyor cevap ver Allah azze ve celle onun rızkını o balık senin öldürdüğün balık olmadan veremiyor mu La la billah. Evet kardeşler, Allah'tan korkacağız ama bu korku devamlı olacak. Havf halinin yani Allah Azze ve Celle'den korkma halinin sürekliliğiyle ilgili olarak birçok görüş beyan edilmiştir. Yani kul kendisini hiçbir zaman için emniyette hissetmeyecek. Devamlı Allah subhanehu ve teala'nın kendisini tarassut ettiğini, yaptığı her hareketin melekler tarafından kaydedildiğini ve günü geldiğinde defterlerin ortaya atılıp dünyada yaptıklarından sorguya çekileceğini hatırında tutup bu şekilde davranmasının gereğini, lüzumunu aklından çıkarmaması gerekir. Evet. Bizim en büyük numunelerimiz Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan sonra sahabe-i kiram. Çünkü sahabe-i kiram Ridvanullah Teala Aleyhicimain peygamber aleyhissalatu vesselam'ın arkadaşları ve talebeleriydi. İslam'ı en güzel anlayan ve anlatan onlardı. Ne diyor bakın Muaz bin Cebel radıyallahu anhu. Sırat köprüsü geride kalmadıkça korkunun devam edeceğini söylüyor. Ne zaman sırat köprüsü geride kalıyor? Köprüyü geçip de cennete girme durumunda. Yani köprüyü geçersin, kendini sağlama alırsın, dersin ki elhamdülillah köprüden geçtim. Köprüden geçinceye kadar yani cennetin kapısına gelip de cennetin kapısından içeriye girinceye kadar kulun Allah korkusu devam etmeli diyor. Bizde Allah korkusu kaç dakika sürüyor? Gökyüzünde bir çatırtı patırtı oluyor La ilahe illallah Muhammed Rus la ilahe illallah Çatırtı patırtı bitiyor maşallah herkes gene ne yapıyor eski hayatına devam ediyor Bir zelzele oluyor La ilahe illallah hemen kaçın kurtulun aman ya Rabbi sana sığındık Zelzele ne yapıyor sükunete eriyor eski tas eski hamam oluyor işte Allah korkusu bizde çok çabuk geliyor, çok çabuk da gidiyor. <gülüyor> Halbuki sahabe-i kiram tabiunda böyle olmamış. Her hareketlerini alışveriş yaparken, evlenirken, boşanırken, yemek yerken, namaz kılarken. Adam sararıp soluyormuş abdest alırken. Diyorlarmış ki ne oluyor sana ki böyle halin değişiyor? Yahu diyormuş ben kimle mülaki olacağım? Kimin huzuruna çıkacağım? Kimin huzuruna çıkmak için hazırlık yapıyorum. Sen bunun farkında mısın? Biz de abdest alıyoruz. Allah biliyor bazen bazı yarı yerlerde kuru kalıyor. Abdest alıyoruz yani bizde. İmam-ı Gazali <gülüyor> Rahimahullah Havf'ın yani Allah korkusunun Celle Şanuhu sebebi ilim ve marifettir diyor yani Allah'ı bilmeyen onu tanımayan ondan nasıl layıkı ve cihile korkabilir diyor Allah'ı tanımıyorsa adam korkmaz geçen hafta birisi geldi la dini birisiydi ne Allah'ı kabul ediyor ne dini ne peygamberi Söylediğimiz hangi mesele onun kalbini titretti? Hiçbir şey yapmadı adama. Ama buradaki insanlar ne yaptılar? En azından yüzleri buruştu. Ayetler zikredildiğinde, deliller ona serdedildiğinde ne yaptık? Kalbi inşiraha geldi ve yüzü buruştu adamın. Ona hiçbir şey olmadı. Çünkü Allah'ı kabul etmiyor. Maymundan geldiğini iddia ediyor adam. Maymundan geldim diyor. Maymundan gelmiş. Maymundan geldiğini iddia eden adama sen ne ayeti kerimeden bahsedebilirsin, ne hadisten bahsedebilirsin, ne Allah korkusundan. Onun da gözü açılacak. Defteri onun da eline ahirette verildiğinde ah diyecek. مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لا يغادر صغيره ولا ama işten geçecek. Artık dünyaya dönüş yok. Orada ibadet yok, taat yok. Hiçbir şey yok. Orada artık amel defterleri ölçülmüş, biçilmiş, tartılmış ya sağ tarafta cennet var. Allah Azze ve Celle cümlemizi oraya nasip etsin. Ya sol tarafta cehennem var. Allah Azze ve Celle bizi oradan azat etsin. Subhanallah. Evet. Kardeşlerim şimdi dikkat edelim inşallah. i̇mam Gazali Rahimahullah diyor ki marifet yani Allah Azze ve Celle'yi layıkı ve cile tanımak kişiye hem kendi kusurlarını hem de Allah'ın celle ve ala celal ve kudretini gösterir yani kişinin akıslığını bilecek ama Allah'ın celle ve ala kemal sıfatlara muttasıf olduğunu kemal sıfatlarla muttasıf olduğunu bilecek marifet bu khafın neticesinde iffet, vera ve takva erdemliliğine kişine yapar Ulaşır. Bu erdemler bir taraftan insanın kalbine nüfuz ederek dünya, madde ve menfaate karşı bir ilgisizlik meydana getirirken diğer taraftan onun bedeni davranışlarına da tesir ederek günahlardan uzak durmasını ve edeb kaidelerine uymasını sağlar. Allah korkusu ne yapıyormuş? İnsanın kalbine nüfuz edince dünya sevgisi onun kalbinden çıkıyormuş. Tabii seveceğiz yemeği, baklavayı, efendime söyleyeyim pişmiş eti. Eşimizi seveceğiz, evimizi seveceğiz, rahat etmeyi seveceğiz. Ama sadece dünya için atmayacak kalbimiz. Yani ne olursa olsun dünyayı elde edeyim, rahatı elde edeyim diye şeriattan taviz vermeyecek insan. Tabi rahatını düşünecek. Yani şimdi sen bir kıl çolun üstünde mi uyumak istersin yoksa rahat bir döşekte mi uyumak istersin? Ben sabah namazına kalkmam garanti ise rahat bir döşeğin üstünde uyumak isterim. Ama Oturdum oturdum öyle bir şey oldu ki sevdiğim arkadaşları oturuyoruz burada. Sabah namazına kaldı üç saat. Vallahi o kuş tüyü döşeğin üstünde uyursam sabah namazı kaçar. O zaman ne yapacaksın? Kılçulun üstünde yatmayı yeğleyeceksin. Elini yanağının altına koyacaksın. Sağ tarafına yatacaksın. Yatak duasını okuyacaksın. Allah'tan yardım isteyeceksin sabah namazına beni kaldırsın diye. Bugün elhamdülillah bir sürü mesele var. Herkesin neyi var? Cebinde telefonu var bilmem neyi var. Ya ben Allah bilir ama bugün geç kaldım biraz. Sen zamanında uyudun. Sabah namazına da kalkabiliyorsun. Kalktığında beni de kaldır. Diyecek arkadaşın ne yapacaksın? Tebihleyeceksin. Eğer Allah'tan gerçekten korkuyorsan. Sabah namazını kılmamanın vebalini biliyorsan böyle davranacaksın. Namaza vaktinde kalman, kalkmanın çarelerini arayacaksın. Ama sen ne yaptın? Yatsı namazını vaktinde kıldın, okundu. Bir mesele oldu, uyanamadın vaktinde. Güneş doğdu, güneş doğduktan sonra kılacaksın. Bunun hiçbir günahı yok. Günah ne zaman? Gece kadar oturup laklak edip boş meselelerle uğraşıp sabah namazını kılamıyorsan, kılmıyorsan vaktinde yemin olsun istediğin kadar sohbet et. İstediğin kadar insanları İslam'a davet et. İstediğin kadar Allah'a çağır. Bunun kıymeti yok. Bunun kıymeti yok. Eğer Allah'a çağırmak gayesiyle sabah namazını geçiriyorsan bunun kıymeti yok. Hem Allah'a çağıracaksın, insanları davet edeceksin, hem de vaktinde sabah namazını kılacaksın. Evet, i̇mam Gazali, rahimahullah, müminin kauf halini, ilim ve marifetle yaşaması olarak tanımlıyor. Çünkü marifetten korku, korkudan zühd, Sabır, tevbe ve ıhlas doğar diyor. Buna gücü yetmeyenler yani yukarıda saydığımız meseleleri tam manasıyla kendi hayatlarında tek başına husule getiremeyenler bu hali yaşayanlarla sohbet etmeli. ve Sadıklarla beraber olun diyor Allah ama sadık efendiyle beraber olun demiyor. Ayeti kermeye adam ne yapıyor? Böyle anlıyor. Vakunu mu'assadık. İn adamın adı Sadık. Adamın adı. Salih adamın adı. Mümin. Bunlarla beraber sohbet et. Böyle algılıyor adam. Sohbeti maddi ve manevi şekilde sana menfaat verecek olan cemaatin arasında olacaksın. Hayırlılarla beraber oturup sohbet edip kaynaşacaksın. Ama biz şimdi ne yapıyoruz? Kim zenginse onu arkadaş tutuyoruz. Neden? Çünkü adam yidiriyor. Subhanallah. Vallahi kişi eğer zenginliğinden dolayı, sadece zenginliğinden dolayı birisiyle oturup kalkıyorsa dininin üçte birini ne yapıyor? Kaybetmiş oluyor. Ha, ben fakirim. Gerçekten Mustafa da zengin birisi, cömert birisi. Hem Mustafa'ya bir şeyler öğretmek hem de onun ikramını elde edebilmek için ne yaparım? Arkadaşlık yaparım ama onunla yapmış olduğum arkadaşlık ona bir şeyler öğretmek cihetinde bir mertebe daha yüksek olacak. Sadece yemek içmek Onu emmek ondan Faydalanmak için onunla arkadaşlık yaparsan Üçte birisi Ne yapıyor Dininin kaybolup gidiyor Sen ondan yediğin zaman Ondaki kusurları Ne yapmayacaksın Söylemeyeceksin Söyleyemeyeceksin Es geçeceksin Sonra bunu es geçtin Şunu es geçtin ötekini es geçtin Hangisini söyleyeceksin Rızıkların taksimi Allah'tan celle ve ala. Allah'tan isteyeceksin Allah Ahmed'i Mehmedi rızık gönderme hususunda senin neyin olacak, tablacın olacak şekilde yaratacak, getirecek. Başkalarının eline, cebine bakmayacağız. Allah'tan isteyeceğiz. Öteki adamın cebini dolduran da Allah. Evet. Bu imkanı bulamayanlar yani yalnız başlarına çok güzel bir şekilde İslam'ı ihsanı yaşayamayanlar söz konusu halle ilgili olarak takip edecek kişileri bilmeli ve bunlardan ders çıkarmalı. Bunların söylediği sözlerden ve takındıkları hayat standartlarından ders çıkarmalı. Yahut da bu meseleyle alakalı kitapları okuyup okuduklarıyla amel etmeli. Allahu akber. Allah rahmet etsin. Yine i̇mam Gazali... İnsanda husule gelen hauf hali nefsani arzuların önüne geçerse bundan iffet. <Sessizlik> Aleykümselam ve rahmatullah. Nefsani arzuların önüne geçerse hauf hali Allah azze ve celle'den korkma hali bundan iffet. Haramlardan sakındırırsa bu vera. Şüpheli şeylerden uzak durursa kişi Allah korkusu sebebiyle bu da kişiyi takvaya götürür. Allah Azze ve Celle'ye manen yaklaştırmayan şeylere engel olursa Allah'tan korku bunun adı da Sıdk adını alır demiş. Bak ne kadar güzel. Yani Allah korkusu ne yapıyor? Nefsani duyguların önüne geçerse bu iffet oluyor. Tamam. Haramlardan sakınıyorsa insan vera sahibi oluyor. Şüpheli şeylerden sakınıyorsa takva ehli oluyor. Allah Azze ve Celle'ye manen yaklaştırmayan şeylere engel oluyorsa bu da <gülüyor> sıdk adını alıyor. Bak ne oldu? Beş meseleye Böldü. Kim bunu bölüyor? İmam Gazali. Evet kardeşler, gerçek mutluluk <gülüyor> muhabbet ve marifetle Allah Subhanahu ve Teala'yı sevmek ve onunla ünsiyet kurmakla gerçekleşir. Nasıl sen sevdiğin biriyle Oturup gece ve gündüzler boyunca sohbet etmek istersin öyle değil mi? İnsan nefret ettiğiyle oturmak istemez. Eğer bir kimse Rabbını seviyorsa ne yapacak o zaman? Açacak Kur'an-ı Kerim okuyacak. Arapça bilmiyorsa hem Ayet-i Kerime'nin metnini nazmını okuyacak hem de manasını okuyacak. Çünkü Kur'an-ı Kerim Allah Subhanehu ve Teala'dan bize gelen bir mektup Emirler ve Nehirler camiası. Biz nasıl olalım istiyorsa Allah o şekilde emretmiş. Okuyorsun. İnnalladīn kafarūsawā un ʿalayhim aẓrtahum amlamtunẓirhum la yūmīnun. Ne anladın? Bir şey anlamadım. Allah kabul etsin babamın ruhuna gönderdim. La ilaha illallah. La havle ve la kuvvete illa billah. Ölülerin ruhlarına bağışlansın diye Kur'an-ı Kerim'i Allah bize göndermedi. Hayat standartı oluşturulsun diye gönderdi Allah. Emirler var, nehiler var, Allah'ın bizden istedikleri var. Bilmiyorsan buradaki istekleri nasıl uygulayacaksın? <gülüyor> Nasıl insan sevdiğiyle, sevdiceğiyle baş başa kaldığında ince meselelerden konuşuyorsa, gelecekten haber verip konuşuyorsa Allah'ı Celle Şanuhu seven bir kimse de Allah'ın Celle ve Ala kelamı olan Kur'an'ı çok güzel okuyacak, devamlı şekilde okuyacak ve okuduğu Kur'an'ın ayetleri hususunda düşünecek. Ama sadece kendi kafasına göre mana verecek değil ha. Anlamaya çalışacak. selef salihinden gelen rivayetlerle tefsirine bakacak. O zaman o kimse gerçekten Allah'ı sevmiş olur Allah'ın emirlerini Celle Şanehu okuyup anlayıp hayatına tatbik ederse Allah Sübhanehu ve Teala'yı gerçekten tanımış olur. Onun gerçekten kulluğunda daim olmuş olur. Kur'an-ı Kerim'i okudun ama hiç amel etmedin. Sadece bülbül gibi sesle okudun, şakıdın. Kime ne faydası oldu? Alırım ben efendime söyleyeyim şeyi, teyibi yahut da MP3'leri bilmem neleri. Açarım oraya. Sabahtan akşama kadar okuturum. Hem de kimi? En meşhur olan karileri okuturum. Duyan da der ki maşallah, barakallah. Bu adam yahu ne kadar düzgün makamlarla okuyor. Ne kadar güzel Kur'an-ı Kerim okuyor. Halbuki onu okuyan neydi? <gülüyor> Teyip'ti. Yahut da MP3'tü. MP3'ten ne farkın kalır senin Kur'an-ı Kerim'deki ayetleri yerine getirmedikten sonra, nehilerden kaçınmadıktan sonra? MP3'e sormayacak Allah neden amel etmedin diye. Ama sana soracak neden amel etmedin diye. <gülüyor> evet. <gülüyor> Muhabbet marifetle, marifet tefekkürle. Ünsiyet ise sevgi ve zikirle meydana gelir demiş. Zikir ve tefekkür dünya sevgisini gönülden çıkarmakla, dünya sevgisini gönülden çıkarmak zevk ve şehvetleri terk etmekle, şehveti kırmak da korku ateşiyle mümkün olur. Hepimiz şimdi Allah'tan korkuyoruz. Aman öyle korkuyoruz, öyle korkuyoruz ki korkuyoruz. Ne yaptık? Bir kadın gördük yolda. Hayır İslami, hayır ı şer'i bir şekilde kadın. Eğer ilk gördük, Euzubillahimineşşeytanın benim bu kadına bakmam haram deyip gözümüzü yere indirdikse, قُلِّ الْمُؤْمِنِينَ يَغُدُّ min بِصَارِهِمْ Ayet-i kerime Allah ne buyuruyor Celle şanuhu, Müminlere söyle gad basar yapsınlar Gözlerini yere indirsinler Eğer bu ayet-i kerime Aklına gelip de O kadını gördüğün an Gözünü indirdiysen işte gerçek müminsin Ama ne yapmış şimdi kafirler E güzele bakmak sevap Bir defa bakarsın Bakıyorsun bir defa bakıyorsun Maşallah barakallah ta karı kayboluncaya kadar Bir defa bakıyorsun La haule la kuvvete Kardeşlerim biz Rahman'ın sözünü dinleyeceğiz şeytanın değil Rahman'ın sözüne paralellik arz eden sözleri dinleyeceğiz şeytanın sözüne paralellik arz eden sözleri değil Güzel'e bakmak sevapmış. Kim söylemiş bunu? Evet güzele bakmak sevapsa güzel helal sana bakmak sevap. Güzel haramsa nasıl bakarsın sen ona? <gülüyor> bu dünya sevgisini gönülden çıkarmak zevk ve şehvetleri terk etmek gerçekten dünya sevgisini gönlümüzden çıkarıyor muyuz çıkarabiliyor muyuz çok sevdiğimiz bir arkadaş var Kavga etmiş, ötekinden de birazcık limoni aramız. Ama limoni olan adam haklı, öteki sevdiğimiz arkadaş da haksız. Dünya menfaati için bizim dostumuz olup da haksız olan kişiye mahkeme hususunda evet benim dostum haksızdır diyebiliyor muyuz? İşte bu zaman esas mümin olacağız. Bu zaman gerçekten müminliğin, gereğini yerine getirmiş olacağız onun aleyhine şahitlik yapabiliyorsak ya bakarım falanca çok güzel bir e, mutaselsil film var onu ne yapıyoruz dört gözle seyrediyoruz ama o filmde geyru şar'i şekilde giyinmiş kadınlar var bakıyor muyuz bakıyor muyuz o filme Bakıyoruz e Allah affetsin diyoruz ya. Allah Azze ve Celle'nin tövbe haşa hiç başka işi yok hepsini affedecek. Önce bakma. Önce günahı işleme. Sen biliyorsun çünkü ona bakmanın haram olduğunu. Ama ne diyorsun? E canlı değil. Bak şeytan gene ne yaptı geldi hemen vahyetti ona. Canlı değil canlı olmayan kişiye canlı olmayan resme canlı olmayan filme bakılır Abdullah el Harari'nin fetvası bu Ka La -ha -la -la illa illa. şeytanın bir tanesi bir fetva veriyor o bizim için baş tacı oluyor 1400 seneden beri ayetlerle paralellik arz eden, hadislerle par paralellik arz eden ehli sünnet ulemasının sözleri yan tarafta. Abdullah el sözü başta acı. E böyle cevaz verdi. O cevaz verdiyse bu caiz olmayan şey caiz oldu. <gülüyor> evet. Tutkuları dizginlemek Kötü alışkanlıkları yok etmek, taşkınlıkları gidermek ve heva ateşini söndürmek havf halinin tesirlerindendir. Eğer hem Allah'tan korkuyorum diyorsun hem de bu kötü alışkanlıklara devam ediyorsan, taşkınlıkta yürüyorsan nasıl Allah korkusu bu? Evet kardeşler. Bu etkileri göstermeyen bir korku halinin dengeli olmadığını belirtisidir bu. Yani kişi yukarıda saydığımız meseleleri hayatında eğer göstermiyorsa bu adam dengesiz bir adam. Zira havfın derecesi, havfın zayıf olan derecesi belirtilen sonuçları gerçekleştirmeye yetmez. Allah'tan çok az korkuyorsa adam yukarıda saydığımız hiçbir meseleyi ne yapamaz? Yerine getiremez. Ne tutkularını dizginler, ne kötü alışkanlıklarını terk eder, ne taşkınlığından vazgeçer, ne de heva ve heveslerine uymayı terk eder. Çünkü Allah'tan az korkuyor. Yani bir hüküm var, yapsan da yapmasan da Efendime söyleyeyim seni ne yapıyorlar? İdare ediyorlar. Sen yapacak olduğun kötülükleri terk eder misin? terk etmezsin. Ama yaptığın küçücük bir ayak kaygınlığından dolayı adam seni şiddetli bir cezaya çarptırıyorsa ne yapıyorsun? Gözün filcan gibi dört açılıyor. O meseleyi sen icra ederken beni kimse görmesin diye ne yapıyorsun? Dört göz oluyorsun. İnancın seni dizginlemiyorsa demek ki o inanca sahip değilsin sen. Evet ama bu har, havfın aşırı olanı da bütün istekleri büsbütün öldürür. Yani her şeyde korku, her şeyde korku. Korkuyla ibadet olursa bu seferde ne olacaksın? Harici olacaksın Allah göstermesin. Ama Allah Azze ve Celle'nin bağışlamasına güvenerek ibadetlerde tesahül meydana gelirse bu seferde ne olacaksın? Mürciye olacaksın bağışlar. Vahu ala küllü şeyin kadir dediğimiz gibi Allah bağışlamayı sever. <gülüyor> tamam da ya bağışlamayı verirse? Borca ihtiyacım var, paraya ihtiyacım var. Mustafa'ya diyorlar ki, bir arkadaş diyor ki git Mustafa'ya, Mustafa'nın parası var sana verir. Mustafa da cömert bir Müslüman arkadaşımız. Mustafa'ya güvenerek borç isteme hususunda başkalarına bir müşareket yapıyoruz Mustafa'nın cebindeki para elimize geçmeden önce başkasına söz veriyoruz bir iş kuruyoruz Mustafa da o parayı başkasına vermiş oluyor sana da diyor ki ya gelseydin yarım saat önce gelseydin parayı verirdim sen şimdi Mustafa'nın cebine güvendin başkasıyla ne yaptın iş kurdun söz verdin vaat ettin Mustafa'dan alamadın Allah bağışlayıcı Celle Ala. Ya bağışlamayı verirsen? Allah'la senin mukavelen yok ki muhakkak bağışlayacak seni diye. Allah demedi de Celle Ala, ben seni ne yaparsan yap bundan sonra bağışlayacağım demedi. Allah sadece Celle Ala, Bedir ehlini bundan sonra ne yaparlarsa yapsınlar onlara bir şey sormayacağım bağışlayacağım dedi. Öyle değil mi? Var mı bizim için böyle bir müjde? O zaman biz ne yapacağız? İşimizi kış tutacağız Yaz çıkarsa bahtımıza diyeceğiz Evet Her meseleyi de böyle korkaklıkla Çözüme kavuşturmaya çalışırsak Bu da aklı, tabiatı ve mizacı bozar Ve kişiyi ümitsizliğe sevk eder Gerçek hedef Allah Subhanahu ve Taala'nın sevgi ve rızasını kazanmaktır. Allah korkusu bu yolda kullanılan bir aletten terbiyesizliği ve kötülüğü alışkanlık haline getiren nefsin onunla yola getirileceği bir kamçıdan ibarettir. Allah korkusunu böyle göreceğiz. Evet kardeşlerim. Allah Subhanahu ve Taala kendisinden gerçek manada korkanlardan eylesin. Allah subhanehu ve teala sahabe-i kiram efendilerimiz nasıl Rabbul Alemin Azze ve Celle'den korktuysa, hayatlarını bu korkuyla nasıl idame ettirdilerse, onların numune alarak onların işlemiş olduğu gibi hayatlarını işleyip de Allah korkusunu o şekilde kabul edip hayatlarına yansıtanlardan eylesin. Rabbimiz Celle ve Aley bizleri meccanen bağışlasın. Allah Azze ve Celle Peygamber Aleyhisselatü Selam'ı şefaat yazsın. Kendisi şefaat etsin. Bütün şefaat edicilerin şefaatini de bize nasibi müvesser eylesin. Allah bizi meccanen cennetine koysun. Allah Subhanahu ve Teala aramızda ülfeti, muhabbeti, sevgiyi ve saygıyı kökleşir dereceye getirsin. Amin. Rabbimiz Azze ve Celle meccanen cennetine koysun. Amin. Ve sallallahu ve sellem Nebinâ Muhammed'e ve âlihi ve rabbil Ve rabbil ve ve